Sevgili dostlar, hepinize merhabalar. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Tuna'nın beriyenin beriyanı şu anda başladı. Ee, geçen hafta söz verdiğim üzere çok sevgili arkadaşım, e, müzisyen Aydın Çıracıoğlu'yla e, iki hafta devam eden devam edecek olan bir seriye başlıyoruz bugün. Yunanistan'ın geçmiş kayıt tarihinde en önemli armoniko ve akordeon yorumcularından, ustalarından E, Andonis Amiralis ya da e, en yaygın bilinen adam e, adıyla da Papaciz üzerine e, iki hafta hem kayıtlar dinleteceğiz hem de e, konuşacağız onun hakkında. E, sevgili Aydın'cim hoş geldin. Hoş bulduk abi. E, yıllardır yani en azından bir, bir iki senedir bu programı yapmak istiyorduk. E, güzel katkılar aldık. Onlara bir teşekkür edelim değil mi? Tabii. Öncelikle. Tabii. Kıbrıs'ta arkadaşımız var Çevirmen. Evet. E, sevgili Okçan Yıldırım Türk. E, ona e, bize metni hazırladığı için, metindeki e, çevir yardımı için teşekkür etmek istiyorum. Aynen. Bu, bu bir aslında tezin bölümü. Tezin tam olarak konusu falan neydi hatırlıyor musun? E, tezin tam olaraktan konusu e, Mavriki Veronikis'in e, tezi bu. Başlığı e, Türkçe çevrildiğinde... Armonika'nın İstanbul ve İzmir Orkestraları ve Atina Halk Orkestraları'nda 1935'e kadarki tarihi ve rolü. Evet, çok e, oldukça spesifik bir evet. konu. Yunanistan'da yapılmış bir teze herhalde. Yunanistan'da Arta Üniversitesi'nde yapılmış bir lisans teze. Arta Müzik Okulu, Hı -hı. Epir'de. Epir'de. Evet, e, şimdi Aydın Çıracıoğlu kim ona baş e, onunla başlayalım fakat ilk kaydımızı dinleyelim. Ondan sonra ufak ufak Papagis'in kocaman dünyasına dalmaya başlayalım. Allegro Hasapico dinliyoruz. 1932'de kaydedilmiş. Başka bir notumuz... Bakıyorum başka bir notumuz yok. Bu parça geleneksel bir kasap havası. Daha doğrusu aslında biz programı ikiye ayırdık. İki bölüm olarak. Bugündeki, bugün sunacağımız parçaların seçkisini ben yaptım. Bunlar geleneksel parçalar. Çok büyük bir kısmı. Bir tane galiba bestemiz var. Hı hı. Önümüzdeki haftada onun eşlik ettiği Örebetiko kayıtlarından örnekler dinleteceğiz. Onları da sen evet. seçtin zaten. Evet Bilgileri ayrıntılı sen vereceksin. Allegro Kasap Çiçenis dahil birçok müzisyenin e, repertuvarında olan çalınan bir ezgidir. E, hatta buzuk yiğneyi gösteren örneklerden biri diyebilir. E, işte tavernelerde şurada burada e, bitişlerde falan hep karşımıza çıkan bir e, kasap havası. Çok daha hızlı çalıyorlar tabi hı hı. onlar. Bu nadir bir kayıt. E, Papaciz pek çok antolojide yer alıyor. Fakat e, bu kayıt daha doğrusu e, genel olarak bizim çalacağımız kayıtlar antolojilere o kadar da girmemiş nadir kayıtlar ilk örneğimizi dinliyoruz Andonis Amiralis'ten Allegro Hasapiko <gülüyor> ...güzel bir açılış yaptık... Ee, ...sevgili arkadaşım... ...Aydın Çıracıoğlu'yla... ...yapacağımız program dizisinin... ...birincisini... E, ...gerçekleştiriyoruz şu anda ve... E, ...Armonika... ...ve Akordiyon ustası... ...Andonis Amiralis konuşuyoruz... ...ama önce... ...Aydın Çıracıoğlu kimdir... E, ...dinleyicilerimize istersen... ...bir küçük özet geçelim Aydın'cığım... ...küçük bir özet geçelim... Ee, ...ben de senin gibi... Senden etkilenerekten hatta e, akordiyona başladım. Ve 10 e, senedir akordiyonu çalıyorum. E, Üzerimde etkin büyük. Reper, e, çaldığım e, repertuarlarda... ...senin bu vakte kadar çaldığın... ...kaydettiğin repertuarlara yakın. E, bunun dışında... Vesile almak benim için bir onurdur. E, yani... ...ben seni tanıyalı on sene geçti. E, ve hani... Gerçekten şu an senin 22 senelik bir e, serüveninin bir parçası olduğum için radyoda şu an. E, bu, bu da benim için tarifi pek de mümkün olmayan bir mutluluk, heyecan. Eyvallah. Mutluluğumuz daim olsun. Ara sıra yapalım. Böyle. Bu başlangıç olsun. Tabii. Yine e, çok spesifik konularda meraklarımız var. Evet. Onları e, değerlendirir. Hı hı. Neden? E, yani ne dersin? E, şey yaparız. Zaman zaman. ...burada beraber olması hmm. seve seve. İcracılığımın dışında... ...devam eden bir yüksek lisans eğitimim var. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde... ...Miyam'da Müzik İleri Araştırmaları Merkezi'nde... ...Etno Müzikoloji Yüksek, yüksek lisans yapıyorum. Ee... Öncesinde lisansı nerede okuduk? Öncesinde lisans Galatasaray Üniversitesi'nde... ...siyaset bir me mezunuyum. Müzik dışında... ...bir bölüm okudum. Ee, oradan mezunlar olmaz... Ama o zamandan zaten müzikle tabii. ilgileneceğim belliydi. Çünkü biz e, ilk röportajımızı 2008'de mi yaptık? Vallahi okul için ne zaman bir e, ödev yapmam gerekse, bir dönem ödev yapmam gerekse her daim seni aradım. Eyval. Farklı bir konuda hep her daim seninle beraber olduk. Tabii 2007'de başladı tanışmamız. O röportaj ilk, röportaj i̇lk 2007 röportajımızsa miydi? 2008'deydi. Tanışmamız 2007, röportaj 2008. Aynen. Ee, yine Açık Radyo'nun e, binası içinde buluştuk. O, ilk o zaman Elmadağ'daydı. Da. <gülüyor> Elmadağ'daydı tabii Hı -hı. o zaman. Ee, performanslar devam ediyor. Çeşitli devam projelerim ediyor. var. Evet. Ee, hazırlıklarım var filan. Evet Yani senin hikayen ayrıca bir program konusu olur inşallah. <gülüyor> Umarım. Şimdi e, yine araya bir şarkı sokalım istersen. Tabii. Ondan sonra... E, biyografiye yavaş yavaş girelim. Antonius Amiralis'in şeyi konuştuk geçen gün. Eee amiral filan mı diye düşündüm önce ben. Yoksa amiralden geliyor herhalde. Amiralis. Soyadı. Amiral, amiralden geliyor. Evet. E, İzmir doğumlu zaten biraz sonra gireceğiz o Tabii. parçaya, şey o ayrıntılara. Hı hı. Kasa Kasa Baliotico. İlginç bir ismi var bu parçanın. Bu da nadiren <gülüyor> Yok, bu nadir değil. Değil mi? Bunu Bu, bu gayet e, bilinen bir parça. Bizim e, Ege'de Türkçe versiyonları da var. başka Bambaşka sözlerle. E, İzmir Aydın çevresinde söylenen bir parça. Haydi yallah çaktım çaktım almadı diye başlıyor. Yani o, o, o sözlerle de söyleniyor. Doğru anımsıyorsam. E, o esaslı Bergama Zeybe'ydi ama bu o, Kasabali Yutiko de En azından Yunanca'da Kasabali Zeybe'yi diye de geçiyor. Evet. E, 1932 kaydı çok büyük ustalar var yanında. Evet. E, kemanda Yorgos Tragacis gitarda da e, yine İstanbullu besteci Kostas Karvelis çalıyorlar. 3 tane babayı dinliyoruz. Sabalyatiko adlı bir Zeybek dinledik. Ee, Türkçe sözleri de vardı bu parçanın. Ee, az önce dediğim gibi İzmir ve Aydın çevresinde e, senin dediğin gibi Bergamazöbe'inde olan sözlerin de e, bir kısmı kullanılıyor. E, bugün de canlı bir söyleniyor. TRT evet. raportuvarında var bu Hı -hı. hali. Ee, küçük küçük farklar var tabi. Şimdi e, söz sende e, biraz Amiralis'in biyografisini konuşalım istersen. Amiralis'in doğumuyla başlayalım. 1896'da İzmir Karşıyaka'da e, Rumca ismi de e, Cordelio'da doğmuş. Kökeni esasında e, İzmir değil, Tinos Adası. Bu Tinos Adası da Kiklad e, takım adalarında. Kiklades, evet. Kiklades. E, kökeni, Katolik bir aileye dayanıyor. Ve... E, İtalya'ya çok uzak değil galiba. O yüzden bu adalarda hani Katolik nüfus olduğunu düşünüyorum. Ee, yani Katolik evet. nüfusun olduğu adalar hani en başta yanlış hatırlamıyorsam Siros olmak üzere e, Katolik adalar var. Evet. Ee, ve 1959'da Atina'da vefat ediyor. Ee, kendisi mübadil. Atina'ya. O detaya çok girilmemiş Mesela evet. hangi yıl Atina'ya gitti, evet, ne yaptı? Bununla ilgili bir bilgi en azından e, bu, bu tezde yoktu. Evet. Baktım diğer kaynaklarda da yoktu. Ee, şimdi, şimdi şu mübadelede tabii hani birçok insan 1922'yi beklemeden gidiyor aslında. Hani muhtemelen müzisyen e, tayfası eğer o zaman da hani çal, çalıyorsa... O son günleri beklemeden gitmiştir diye düşünüyorum. Birçok insan öyle. Yani Dalgas filan beklemeden gitmiş mesela. Yani e, Balkan Savaşları'ndan itibaren zaten toplu göçler başlıyor. Aynen. Yıldırmalarla, ba evet, yıldırmalarla olarak. bağlantılı olarak. Evet. Yıldırmalarla bağlantılı olarak göçler başlıyor. Yani illa evet. 22'de 22'den sonra gitmiş anlamına gelmiyor. Daha evvelden gidenler var. Aynen. Aynen. Evet. Ve e, Diğer İzmirli müziyenler gibi gittikten sonra e, ilk 10 e, yıl içinde Yunan şehir müziğinde gerçekten e, çok kalıcı bir isme, imzaya sahip oluyor. Çalım üstlüğü bunu o, belirleyen insanlardan. Çalım'ı zaten e, dikkat edersin sende Kimi zaman taksimlerinde kemanı andırıyor, kimi zaman udu andırıyor yani çevresindeki diğer dominant enstrümanları e, taklit ederekten çalıyor. Aynen. Aynı zamanda e, kullandığı harmonikada ve akordiyonda teknik bir takım teknik özellikler var. Akordiyona özel özellikler var. Eee Batı müziğinden alınma diyebileceğimiz bunları da aynı, e, çalma usuluna. O ya. İşte <gülüyor> <gülüyor> armoni <gülüyor> ya da ikili şey e, dörtlü tınılamalar falan çok Tabii. yapıyor. Tabii. <gülüyor> ...oktav çarpmaları çok fazla yapıyor. Hmm. Ee, bunun dışında... ...şu bilgiler var elimizde. Torunundan... E, ...torunuyla yapılmış bir... E, ...görüşmeden elimize gelen bilgi şu. Müziğe karşı doğal bir yeteneği var. Ve e, harmonikayı ve başka pek çok ensumanı... ...kendi kendine öğreniyor. Armonika dediğimiz ağız mızıkası. Bunu mı kastediyoruz? Armonikadan kasıt... E, Akordiyonun öncülü e, körüğü çekip kapattığımızda e, farklı ses çıkaran diyotonik e, küçük akordiyon. O aileden biri olarak Hı -hı. anlamalıyız. Yani, yani körüklü e, bir ensiyon. Ağız mızkası değil kesinlikle. Değil. değil. E, körüklü e, şu an e, çerkez mızkasına benzeyen. Onunla e, aşağı yukarı aynı sisteme sahip olun Evet. Evet. Ama günümüzde çok da fazla artık kullanılmayan e, domin domini... fazla değil hemen hemen hiç kullanılmıyor galiba. Evet. E, bu yani Amiralis'in çal çaldığı a, harmonika evet. tipinin evet. E, şeyi ne derler? Kendisi bile pek bulunmuyor artık. Evet. Herhalde Atina'daki enstrüman müzesinde falan vardır ancak. E, merakları tabii internetten e, Amiralis'le ilgili baktığında Amiralis'in mavi e, küçük harmonikasını da göreceklerdir. ...internette fotoğrafı var. Ben gördüm. Ee, Latin harfleriyle yazarlarsa buluyorlar mı? Ee, Bulamıyorlar. Buluyorlar. E, bir tane İngilizce Facebook sayfası var. Adonis, Andonis Amiralis hakkında. Ha, o zaman e, duyurmuş olalım buradan. Hı -hı. Andonis yani, ama... ...net ile yazılıyor. Tabii, net ile yazılıyor. Antonis yazacaksınız. Amiralis. E, merak eden oradan baksın. Evet. Bir şarkı daha sokalım. Biyografide hı hı. eksik bilgilerimiz varsa tamamlarız yine. Hı hı. Ee, bugün halk müziği örneklere seçtim demiştim. Bir Kalamatyano e, formunda yani e, dansa da uygun bir parçamız var. Kalamatyano e, yani hem Küçük Asya'da e, Ege coğrafyasında hem de e, Yunanistan'ın hemen hemen her yerinde özellikle de bu e, işte Mora, Tesalia oralarda karşımıza çıkan e, en yaygın karşımıza çıkan e, ritim ve formlardan biri Bu sözlü bir parça e, tabi yine usta bir ses Roza Eskenazi söylemiş Calamaciano e, Kemanda yine e, Nesemsiz Dimit Dimitris Dimitris Semsiz e, Kemanda da e, o eşlik ediyor Amiralist ile birlikte çalıyorlar Roza da söylüyor Evet bugün e, Aydın Çıracıoğlu'yla Antonis Amiralis üzerine konuşuyoruz. Zaten Rosa da ona övgülerini belirtmiş oldu. E, Papagis'in armurgeciği yaşasın diye. E, bu dinlediğimiz Kalamatyono özellikle aronami bölümü Türkiye'de çok çalınıyor. E, mübadeleyle Türkiye'ye taşınmış ezgilerden biri e, Dalamatya. ...diyorlar. Kısaca bu Keşan yöresinde falan değil mi? Yani bildiğim kadarıyla. Geyle. Ee, o bölgelerde fazlasıyla yaygın hala dans ediliyor bu parça. Hı hı. Ee, devam ediyoruz. Bir iki ekleyeceğimiz nokta vardı. Papagis'le ilgili galiba. Papagis'le ilgili? Öncelikle e... Papagis kötü bir e, sözcük galiba. Yani on kendisinin onaylamadığı bir sözcük. Papagis lakabından e, Amiralis... Kendisi nefret ediyor esasında. <gülüyor> Çünkü e, Papaciz esasında e, hani bu papas diye bir e, kart oyunu var. E, bizim bildiğimiz e, bul papazı al, e, al parayı Evet türü e, bir oyun. Hani Genelde sokaklarda e, insanlar hani e, sokak performansı olaraktan para kazanmak için yaptığı ve genelde de hani işin içinde dolandırıcılığın olduğu. Yani bir sokak oyunu. Seçersin ama hiçbir zaman alamazsın parayı. He, ya da hani e, bir 3-4 tane alırsın ondan sonra biraz daha büyük oynadığında kaybedersin. Ha, evet. Tabii o da işin kurnazlıkları. Öyle Orhan Kemal'in kitaplarında <gülüyor> o tip hikayeler vardır. Tabii. Hatırlıyorum. Tersine Dünya diye bir e, harika kitabı vardır orada. Çok geçer bu oyun. Nitekim kendisi bundan ötürü... E... O, o, yani bu yakıştırmadan esasında rahatsız. Kendisi sevmiyormuş. Bu bize torununun aktardığı bir bilgi. Ee, bunun dışında Amerika'ya bir seyahati var. Amerika'ya gidiyor ve o da... büyük ustalar gibi herkes evet. Amerika'yı tadar. <gülüyor> ee... Orada bir mekanlarda bunun... çalmış. Tabii, bana bu, bana. Bunun dışında bir de e... Tabi Yunanistan'ın en sıkıntılı dönemleri 2. E, Dünya Savaşı esnasında Alman işgali. E, Alman işgali sırasında da e, zaten biliyorsun e, pek çok müzisyen e, çok zor şartlarda yaşıyor. E, aralarında ölenler var açlıktan gıda zehirlenmesinden. Verem'den. Verem'den. E, Papaciz bu dönemde Alman subayların gittiği e, lokanta restoranlarda akordiyon çalarak hey, hey, hey. hayatını kazanıyor. Hey. Evine Ekmek getiriyor. Ee, böylesi ilginç bir detay Sonra var. Sonra birileri hatırlayıp onu vatan aynı ilan etmemişlerdir herhalde. <gülüyor> Bildiğim kadarıyla <gülüyor> yok öyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Güzel Kasap parçanın ismi aynen bu şekilde yazılmış değil hı hı. mi? Güzel Kasap. Ee, güzel Kasap 1934'te kaydedilmiş. Ee, şu bilgiyi de ekleyelim. 30'lara kadar Yani 25-30'lara kadar e, armonika çalmış, daha sonra akordiyon çalmış. Evet. E, bir nevi teknolojinin gelişmesi diyelim, değil mi? Yani akordiyonun yaygınlaşmasıyla bağlantılı olarak. Aynen öyle. E, şeyde ar Armonikada sol el yok bildiğim kadarıyla. solel var ama çok kısıtlı E, zaten bu kayıtlarda pek de fazla kullanmıyorlar. Çünkü gitar falan başka çalgılar var. Ama ileride dinleyeceğimiz bir kayıt var. E, mesela orada hani kendini ufak e, ta taksim yaparken dem. arada den tutuyor. Hı, evet. elle. Güzel kasabı dinliyoruz. Andonis Amiralist'ten yine. I Amiralisi konuşuyoruz. Ee, bu parça devam ederken hani bugünkü akordeonlarda bu ses renginin çok da fazla yaygın olmadığını konuştuk. Ee, artık o zamanki yani ne diyelim ben herhalde malzemeler e, malzemeler e, ya da işte biraz da popüler tonlar herhalde Tabii. tercih ediliyor, Tabii. kullanılıyor. Ee, bir de bu Halebetikon'un İşte 30'lardan, 35'lerden sonraki kayıtlarına baktığımız zaman solo enstrüman olarak tabi buzuki başta görüyoruz. Hı hı. E, solo buzuki kayıtları ya da buzukinin önde olduğu kayıtlar hani enstrümantal olarak da e, yapılmış. Ama e, Amiralis'in döneminde hani harmonika ya da akordeon dışında böyle enstrümantal kayıt yapan saz da fazla yok sanki. E, keman var. İşte daha demin adını zikrettiğin dragatsiz Evet. E, onun dışında eee daha demin dediğin e, çok doğru. Yani 1920-1932 arası yapılan e, kayıtlara baktığımızda <gülüyor> yani birinci enstrüman birinci lensman hiç buzuki değil. E, buzuki zaten yani gündemde değil Zaten gündemde değil. E, keman, mandolin var e, ve e, harmonika. Evet. Ee, onların başat olduğu kayıtlarda var diyorsun yani mandolin'in ve e, kemanın Tabii. önde olduğu enstrümantal Tabii. kayıtlarda var yani mandolin mesela Spiros Peristeris'in e, çaldığı kayıtlar var evet. e, keman daha demin e, bahsettik işte drakatsiz e, bu var bu arada şunu da hemen belirtelim e, Amiralis'in toplamda 68 tane orkestral kaydı bulunuyor bu şekilde e, şu an günümüzde bunun sadece 25 tanesi e, mevcut yani büyük orkestrayla ...büyük orkestraya çaldığı ve akordiyonun... ...birinci Müslüman olduğu kayıtlar... ...bunun sadece 25 tanesi... ...68 e, parça içinden 25 tanesine... ...şu an ulaşabiliyoruz... ...geri kalanı koleksiyonerlerin, arşivcilerin elinde... E, ...artık hani bu kadar hızlı... ...globalleşen e, bir dünyada... ...muhtemelen bir 5-10 seneye haberimiz olur... ...çok sürmez... çok sürmez ...koleksiyoncuların kendinde... E, ...saklama şeyi var... ...bir e, güdüsü var biliyorsun... ...öyle... ...o tip koleksiyoncular da çok var... Ee, artık o keyfi tadamayacaklar bir süre sonra. <gülüyor> evet. ee, eskiden hani bu yalnızca bende var işte e, hani tabloların reprodüksiyonları oluyor ama evet. e, bazı yani müzik kayıtlarının reprodüksiyonu falan olmuyor. Bir tane oluyor onda. E, ama onlar da artık yavaş yavaş yaygınlaşıyorlar. <gülüyor> Şimdi e, Andonis Amiralis'in en çok çalıştığı şarkıcı Andonis dalga Başka bir Andonis o da. Andonis Dalgas e, onun mu kumbarasuydu? E, Scarvelis'in kumbarasuydu. Scarvelis'in. Evet. E, en yakın arkadaşlarından biri işte az önce de dinlettiğimiz parçalardan birinde gitar çaldı Kostas. Scarvelis onun şu Yakın hı hı. arkadaşıymış. E, Dalgas'ın da öyle diye şey yapıyorum. Çünkü sözlü, yani eşlik ettiği e, parçaların büyük bir kısmı onun tarafından evet. yorumlanmış. Evet. 1928 Atina kaydı dinliyoruz. Elasta Astanapli Anadolu'dan giden geleneksel bir ezgiydi ee, dinlediğimiz dinlediğimiz El Astanapli adını taşıyor. Andonist Algaz 1928 kaydını da söyledi ve tabii ki e, başka müzisyenlerle birlikte e, Amiralist de eşlik etti ona. Şimdi galiba sen çok seviyorsun. İkimizin çok sevdiği bir e, çifte telli var. Hı hı eee olarak gidiyor ama çok sıcak. Çok benim acayip hoşlandığım bir parça. 1931 yılında kaydedilmiş. gitarda da Kostas Karapis kim? Kostas Karapis. Karapis. Evet. Karapis, de İzmir'den İzmir göçmenlerinden çok uzatmadan daha çok şarkı dinletelim diye. Hı hı. Çift dinletiyoruz şimdi. hem de e, ustalıklı bir yorumdu. Her dinleyişimde e, böyle bir dahi analik e, çağrışımı yapıyor bende doğrusu. Aydınca. Yeni bir e, şey keşfediyorum ben de her dinlediğimde. Aynen. Aynen. E, çok laf yapmıyoruz. E, zaman az kaldığı için güzel kullanalım diye. ZB2Ko, zb Dervisiko. 1932'de kaydedilmiş düzenlemeyi Andonist dalgası yapmış yine. Yine çok sevdiğimiz bir Zeybek havası. Müzik Bir parça daha çalabileceğiz Aydın'cım. 10 e, parça seçtirdik ama 8'ini çalabileceğiz. E, önce parçamızı dinleyelim ondan sonra veda edelim. Bu efsanevi bir parça. E, Yunanistan'da ve bizim gibi meraklı akordeoncu e, kesimlerde çok e, ilgiyle dinlenen bir parça. Sanırım söyleyecek bir gibi şeyim var parça arıyor ilgili? eee Babaçıkas hikayesi falan. Hı. Eee Bohori e, Çalacağız evet, onun. E, en başta ama taksim var. Bohoris. Tabii. Uzun bir taksim var. Efsanevi bir taksim var. E, bu parçanın eee %100'e %100 doğruluğa yakın bir transkripsiyonunu Yunan akordeoncu Irakli Svavachkas eee yaptı. Eee internette birebir aynı taksimi eee 2000'li yıllardan ...bir kayıtta dinlemek de mümkün. Daha temiz kayıtta da tabii. Evet, daha temiz bir kayıtta. Buharis, İzmir'den geleneksel bir parça. Ee, İzmir'den geleneksel parça... ...esasında sözlü bir parça. Yani söz, söz de yazılmış üzerine. Ee, bu tabii enstrümantal. Sözlü olanlarda... E, ...Anadolu'dan Yunanistan'a... ...gemiyle giden e, birinin... ...nasıl dolandırıldığı... ...anlatılıyor. Yanlış hatırlamıyorsam sözlerden. Ee, olabilir. Sözlerin tam çevresi bilmiyorum. Bir Yahudi çocuğu var mı işin içinde? Bu Horis. Son kez dinleyelim. Andonis Amiralistan. konfes yorumla kapatmış olduk bugün e, Aydın'cim çok teşekkür ediyorum ben teşekkür ediyorum e, geldiğin için e, umarım seni çok konuşturmamış gibi olmadım <gülüyor> e, önümüzdeki hafta seçimler senden hı hı. ondan sonra papacısı dinlemeye devam edeceğiz devam edeceğiz evet şimdi duyurularımı yapayım kısaca öncelikle bu akşam Manmerket Ancaorba Balkan yolculuğu sevenleri kaset kafeye bekliyoruz Kadıköy'deyiz merak eden dostlarımız buyurursun gelsin. E, program sonrasında da 15 dakika telefonun başında olacağım. 0212 343 4040 numaralı telefondan ulaşmanız mümkün. 0212 343 4040 40 e, Ayrıca bütün sosyal medya hesaplarından bana ulaşabilirsiniz ve son olarak anımsatayım hem bu programı hem de bundan öncekileri tunaninberiani .blogspot.com'dan E Turan'ın beri yani plexspot.com'dan istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta yeniden eee Papacis repertuvarını dinlemeye devam edeceğiz. Samo îți oramânge în să-ți Ənsə mənşorə mərgein, Ənsə-mi spui, naik-o, când Sunan'ın Beriyanı Hazırlayan ve sunan, Muammer Ketenceov